Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. 2019 yılında inşa edilen yeni elektrik santrallerinin neredeyse %75'inin yenilenebilir enerji kullanmasıyla yeni bir rekora imza atıldı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının verilerine göre güneş, rüzgar ve diğer yeşil enerji teknolojileri artık dünya enerjisinin 1/3'ünden fazlasını karşılarken bu bir başka rekor kırıldığı anlamına geliyor fosil yakıt santralleri Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde azalmaya başladı. Ancak kömür ve doğal gaz santralleri Asya, Orta Doğu ve Afrika'da yükselişti. Irena'ya göre geçtiğimiz 10 yılda dünya genelinde yenilenebilir enerjilere yapılan yatırımlar yaklaşık 3 trilyon dolar değerinde. Ancak iklim acil durumuyla mücadele edebilmek için yıllık yatırımların 2030 yılına kadar iki katına çıkması gerekiyor. Irena Genel Müdürü Francesco La Camera Gidişat iyi görünse de küresel enerjiyi sürdürülebilir kalkınma yoluna sokabilmek için daha fazlasının yapılması gerekiyor. Geçirdiğimiz zor günlerde ekonomilerimizin dirençli hale getirmemiz gerektiğinin önemini bir kez daha gördük dedi. La Camera, koronavirüs salgınıyla mücadele eden hükümetlerin planladıkları büyük harcamaların fosil yakıtlar yerine yeşil girişimleri desteklemesi gerektiğini söyledi. Nature dergisinde yayınlanan açık mektupta bilim insanları, vahşi gorillerin, şempanzelerin ve orangutanların koronavirüsle karşılaşma riskini azaltmak için yeni önlemlere ihtiyaç duyulduğunu yazdı. BBC'den Helen Briggs'in haberine göre doğa koruma uzmanları insanın en yakın akrabası kabul edilen büyük insansı maymunları koronavirüsten korumak için derhal harekete geçirildi geçilmese çağrısında bulundu. Büyük insansı maymunların bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehditler arasında yaşam alanlarının azalması ve yasa dışı avlanma var. Ancak bilim insanları koronavirüs salgınının da göz ardı edilemeyecek bir tehdit olduğunu belirtti. Liverpool John Murse Üniversitesi'nden profesör Serge Wish, "Koronavirüsün onları nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Bu yüzden virüse maruz kalma risklerini azaltmamız lazım." dedi. Ayrıca turizm azaltılmalı. Bazı ülkeler bunu yapmaya başladı bile. Araştırmalar azaltılmalı ve doğaya geri bırakma programlarında çok dikkatli olunmalı. Çünkü bu eylemler büyük insansı maymunlarla insanların fiziksel olarak yakınlaşmasına yol açıyor ve bulaşma riskini arttırıyor. Virüs, bakteri ve parazitler büyük insansı maymunlarda genellikle herhangi bir zararlı belirti ortaya çıkarmasa da bazıları hastalıklara yol açabiliyor. Daha önce yapılmış olan araştırmalar şempanzelerin nezle virüsüne yakalanabildiğini göstermişti. Ve Ebola virüsünün de Afrika'da binlerce şempanze ve gorili öldürdüğü tahmin ediliyor dedi. Profesör Witsch, büyük insansı maymunlarla yürütülen tüm projelerin detaylı olarak incelenmesi gerektiğini söyledi. Olası bir salgın az sayıda üyeye sahip bu türlerin soyunu tükenme riskiyle karşı karşıya bırakıyor diye konuştu Profesör Witsch. Avustralya'da yeni Güney Galler eyaletinde hükümet Sydney'de yer alan kömür madeninin barajın altına gelecek şekilde genişletilmesine onay verdi, 20 yıllık fiili koruma politikasına son erdirdi. Sydney Morning Herald'dan Peter Hannon'ın haberine göre planlama departmanı Nisan ayının başında şirketin kömürü açılacak yeni 3 adet uzun ayaktan çıkarabileceğini söyledi. Açılması planlanan uzun ayakların, yani bunlar tüneller, iki tanesi Voronaro barajı altında yer alıyor. Planlama Departman Yetkilisi Mike Young, Büyükşehir Madenciliğine yazdığı mektupta planlanan uzun ayağın yani tünelin ilk kez bir barajın altına açılması düşünüldüğü için oluşacak çökmenin su varlığı üzerindeki etkisini kısıtlamak amacıyla çıkarma planının yeterince sağlam ve uygun bir uyum yöntemiyle yapıldığından emin olunması gerektiğini yazdı. Milli Parklar Derneği Madencilik Projeleri bilim memuru Peter Turner ise en son bir su varlığını yok sayan Kömür madeni operasyonunun 2000 yılında Katarakt Barajı'nda yapıldığını ve çatlamalara yol açtığını hatırlattı. Turner'a göre kömür çıkarıldıktan sonra çökmekte olan kayadan kaynaklanan çöküntü yüzeye ulaşan çatlaklar oluşturuyor ve başka yerlerde su kaçağına neden oluyor. Turner çöküşün madencilikten 25 yıl sonra devam edebileceğini ve yeraltı altı madenciliğinden kaynaklanan barajdaki su sızıntısını ölçmek için güvenli bir yol olmadığını söyledi. Bu zihni sinir fikir Avustralya'da nelere neden olacak? Bir günden kardelen Tatar'ın haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı erikli yayla danişment ve mecidiye köylerindeki kumsal ve kıyılarda bulunan 11 adet alan özel bir şirketi 10 yıllığında kiralandı. Edirne Keşan kent konseyi üyeleri Açıklamada bilinen bir gerçeklik var ki eğer bu ihale bu şirkete kiralama haberleri doğruysa bu kamusallara hiç kimsenin elini kolunu sallayarak ve para ödemeden girmemesi söz konusu. Konsey üyeleri anayasanın 43. maddesinin kıyıların kamu yararı gözetilerek kullanıldığını belirttiğini söyledi ve halka ait sahillerin ihale ile şirkete kiralanmasının kamu yararına zıt bir işlem olduğunu söylediler. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Eskalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğilmi. Sadece bugünkü değil